Açık Radyo burası 949, dört ve Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınının bu seneki onuncusu olan bu seneki son günündeyiz. Ve kulaklarımız tabii ki telefonda. Diğer günlerden daha yoğun bir şekilde kulaklarımız telefonda. Umarız uyanmışsınızdır. Bir günaydın diyelim tekrar. Ve desteklerinizi bekliyoruz. Şu anda gelecek telefonlarda. Kulağımız, ee, evet Nur Delih stüdyodan içeri girdi. Elinde koca bir buket. Teşekkür Evet. evet çok, çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika. Ee, ve onunla birlikte söyleşmeye, sizlerden destek rica etmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz nefes nefese biraz girdiniz. Biraz nefes Güzeldir nefese. Evet. Vapur sorunu galiba. E, pazar günleri biraz azalıyor vapurlar. Onun için onu hesaba katmak lazımmış. Kusura bakmayın. Hesap var. E, i̇çeriden de sesler de geliyor. <gülüyor> e, tam da şenlik kıvamına geliyor son gün. Devam ediyoruz. Nur Deriş ile birlikteyiz şu anda Destek projesi özel yayının içindeyiz Saat 11.08 Buradaki sesler de Size de iyi geliyordur herhalde Evet Nur hoş geldin Hoş bulduk Ömer ee, Nur Deriş Bizim çok eski bir dostumuz Açık Radyo'nun dostu Getirdiği parçaları da Şimdi birazdan dinleme fırsatımız Olacak Ama öncelikle Program da yaptım Evet, bir zamanlar, evet. Homeros. Bir zamanlar Homeros'un İlyadası'nı Pardon İlyada'yı değil, Odiseya'yı okudum. İlyada'yı da okuyacaktım fakat kısmet olmadı. Bakarsın. Evet, e, ben. Bakarsın olur. E, evet, özellikle e, İliada'sız da olmaz aslında. Olmaz Odiseyler başladık. Olmaz tabi. Evet, çok iyi olabilir ona bir e, şimdiden. Söz keselim aslında. Şimdiden söz keselim, <gülüyor> evet. Ee, Sen bize anlat. Ben anlatayım aslında. Biraz da telaşımın sebebi şu. Bir maratondayım ben de. Siz de bir maratondasınız. Ben de ayrı bir maratondayım. Çünkü film festivali var biliyorsunuz. Evet. Bir filmden öbürüne koşmakla maalesef emek sinemasını artık bir yıkıntı haline getirmekte ısrar ettikleri için... Oradan da yararlanamıyoruz. Olmadık mekanlara koşuşturmak zorunda kalıyoruz. Ama gene de çok güzel filmler görüyoruz. Bu sene benim ilginç bir gözlemim var. Tabii o çok sübjektif bir gözlem. Çünkü benim yaptığım seçimlerle ilgili... ...ben 200 filmi görmem mümkün değil. Ama yaptığım seçimlerde şöyle bir e, formül çıktı... E, ...daha doğrusu aklıma geldi. Eskiyen yeni dünya... Ve yenilenen eski dünyayı görüyoruz, seyrediyoruz gibi bir duyguya kapıldım. Nasıl bir daha? Şöyle Eskiyen yeni dünya, yenilenen eski, eski dünya. dünya. Evet, ilginç aslında hakikaten. Ee, gerçekten çünkü e, Batı dünyası diyebildiğimiz ülkelerden gelen filmler oldukça kasvetli geldi bana. Oldukça iç karartıcı, pek ümit olmayan, no future diyebileceğimiz bir ...karamsarlık havası... ...sezdim bunlarda... ...ki çok da güzel filmler gördük... ...yani Ken Loach mesela... ...45 Ruhu diye bir film çevirmiş... ...belgesel... ...ve e, o 45'te... ...savaşın bitimiyle birlikte... ...doğan... ...coşku, ümit... ...havasının aslında... ...barışla olduğu ama... ...ekonominin bunu nasıl... ...izlemediği ve evet. o barış... ...için mücadele etmiş... ...insanların her şeye rağmen nasıl direndiği ve bunun sürmesi için mücadele verdiğini anlatıyor. Ama aynı zamanda öyle bir süreç izlemiş ki Thatcher'a geliyor ve neoliberalizmin yaptığı hasarı da çok iyi gösteriyor. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımıyla beraber aslında görülmemişti bir refah işçi ya. partisi o Tabii zamanlar gerçekleştirdi. Sonra da bütün kazandıklarını evet. geri vermeyi, bir avuç zenginin zengine evet. peşkeş çekmeyi tercih ettiler. İnanılacak gibi bir ve şey. Yani mi? acı olan aslında o baby boom denilen yıllarda doğan çocukların büyüdükleri zaman o mirası sahiplenememeleri ve ya. Evet. ...bambaşka bir dünyanın kapılarını açmaları... ...yani şimdi mesela daha görmedim ama Kapital filmi ki... ...bu sene Costa Gavras'ın ödüllendirileceği yıl ve onun son filmi bu... ...Kapital filminde de bir formülü tamamen tersine çeviren bir baş karakter var... ...yani okuduklarımdan söylüyorum tabii... ...ben yeni Robin Hood'um diyor... ...bundan sonra yoksullardan alıp... ...zenginlere ver, vereceğiz. Harika. Evet. Tamam, mükemmel yani. Ee, yani ilginç tabii bu... ...batı dünyasının... ...kendini eleştirme yetisine de... ...çok... ...hayranım, onu da belirtmek lazım. Ee, ama aynı zamanda... ...yansıttıkları dünya gerçekten... ...biraz iç karartıcı. Mesela Marco Bellocchio... ...çok ünlü bir yönetmen. Son filmi Uyuyan Güzel... ...ve ötenazi üzerine. Ama ötanaziden ...yola çıkarak aslında... ...yaşamayı istememek... ...ölmeyi istemek... Ölüm, temasını... Ölüm bir yani. ...illa ötenaziyi seçmeyen insanlarda da... ...işlemiş. Yani ilginç bir konu... ...o açıdan. Buna karşılık... ...mesela e, eski dünya... ...dediğimiz ve... ...bence bizim de dahil olduğumuz ki... ...çok önemli bir Türkiye filmleri... ...kuşağı var... Onları da izlemek lazım ama dünyanın her yerinden yani Afganistan'dan Güney Amerika'dan e, Hindistan'dan birçok film var ki bunlarda da aslında çok ağır toplumsal eleştiriler getirilmekle birlikte aynı kasvet havasını hissetmiyorsunuz. Çünkü bir ümit var yani bir şeyler değişebilir duygusunu veriyor bu filmler. Yani benim aldığım tabii çok subjektif bir e, şey bu, duygu e, ama böyle hissettim. Ben de e, yani ne katılıyorum. Aslında birazdan belki birazcık daha fazla konuşma fırsatımız da olur. E, yani çünkü orada mücadele boy verdi işte bu Arap tabii. Baharı başta tabii. olmak üzere her tarafında. Tabii. Üçüncü dünya denilen ülkelerde ü, umudun ana kaynağı da orada ki Tabii. Bunu konuşabiliriz ama öncelikle artık bize getirdiğin güzel çiçeklerin yanı sıra ne çalacağız onu söyle. Söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş uyanıyordur insanlar kahvaltı sofrasındadır. Bir mahmurluk vardır. Ama aynı zamanda baharın getirdiği bir canlılık vardır. Ben buna uygun bir müzik olduğunu düşündüğüm Şirin Pancaroğlu ve... Yunan muallemin. muallem'in ki İsrailli bir sanatçı e, vurmalı çalgılarda Telveten adlı hı hı. albümünden bir parça dinletmek istiyorum. Evet, öyle telefon numaramızı da e, söyleyelim. Söyleyelim. Senin, senin Değişik sesin... bir şekilde söyleyelim, belki daha uyandırıcı olur. Hı. 0 2 1 2 3 4 4 4 1 4 bir. Yani Yani 0212 344 343 ee, Yanlış söyledim o zaman Bak. <gülüyor> 343 41 41, 41. İş destek Projesi'ndeyiz. <gülüyor> özel yayının içindeyiz ve devam ediyoruz. Ve bu esnada telefonlarınızda gelmeye başladı. Başladım, evet. Bizi de uyandırmaya başladınız. Ee, yavaş yavaş bir hızla, hızla yavaş yavaş bir hızla uyandırmaya başladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun için de size de çok teşekkür ediyoruz. Sizin sesinizle birlikte geldi bu destekler. Rica ederim. Ne mutlu bana. Nur Döriş'le beraberiz. Onu da hemen bir kez daha hatırlatalım ve İstanbul e Film festivalini bize gezdiriyordun Evet gezdiriyordum hakikaten biz de geziyoruz çünkü Ve bir anlamda açık radyonun görsel e, versiyonu gibi düşünüyorum ben film festivalini Çünkü açık radyoyla nasıl alemlere açılıyorsak e, Film festivalinde de aynı imkanı buluyoruz Maalesef bu sadece iki hafta boyunca olabiliyor Ama yoğun bir şekilde dozumuzu alıyoruz öyle diyebiliriz biz Bur de stüdyo kapan, kapatılmış bir hayat yaşadığımız için ya. sayenizde film festivali nasıl gidiyor bunu da öğrenmiş oluyoruz. Vallahi bunların içinde bir film var ki bence siz İKSV ile anlaşın ve bütün ekip olarak seyredin. Çünkü ismi Radyo Evi. Evet. Ee, Radyo Evi bir Fransız Japon yapımı yönetmeni Nikola Filiber ve e, La Maison de la Radyo denir. Fransa'da Paris'te Sen Nehri'nin kıyısında en şık bölge sayılan 16. Arondisman'da çok da ilginç bir mimari yapıdır bu. Ee, yuvarlak halka içinde halkalar şeklindedir. Ve burada aslında Fransa'nın bütün resmi radyo kanallarının toplandığını görüyoruz. 7 ulusal A var. Bunun dışında bir de RFI dedikleri Uluslararası e, Fransız radyosu var ki, bunun da fonu tamamen Dışişleri Bakanlığından sağlanıyor. Tabii diğer yedi ulusal ağı doğrudan doğruya Fransız devleti sağlıyor. Müthiş imkanlara sahip bir radyo. E, radyolar öyle diyelim. E, ben yurt dışındayken çok da sık dinlerdim. E, bunu tabi mutfağını gösterecek şekilde bir film yapmışlar. Bir belgesel bu. E, nasıl Çalışıyor, kimler ne yapıyor, bunları görüyorsunuz. İlginç olan tabii e, bizim <gülüyor> radyomuz diyorum izninizle açık Sağol radyo bizim ağabeyim. radyomuzla o kadar büyük bir tezat ki orada gördüğünüz kurgu yani o bina yeter başlı başına zaten insanı böyle ürküten bir ...resmi yapı ama... Majestik yani. Majestik. Aslında hoş tabii yani. Mimari olarak çok daha... ...ne bileyim blockhouse tarzı falan... ...bir şey de yapılabilirdi ama Fransızlar... ...orada zevklerini göstermişler. Fakat bir... ...binlerce insanın her gün... ...gelip çalıştığı, hepsinin... ...devlet memuru olduğu... Ee, ...oldukça da iyi maaşlar aldıkları, e, muazzam teknik imkanlardan yararlandıkları bir yapı burası. Tabii her zevke, her meşrebe göre de yayın yapıyorlar. Yani çok genel bir dinleyici kitlesine de hitap ediyorlar ama onun yanında spor var... Frans Kültür diye son derece kaliteli kültür yayınları yapan bir radyo var. Özel müzik kanalları var filan. Bölgelere has yayınlar yapan e, kanallar var. Ama ilginç olan burada tabii olumlu yanları görmek lazım. Müthiş bir profesyonellik var. Orada herkes işinin ehli olduğu için orada. Yani rastgele adam alınmıyor oraya ve stajyerlerle yapılan çalışmaları gördüğünüzde gerçekten... ...acımasız denecek kadar kılı kırk yaran bir alışveriş bir eğitim içinde olduklarını görüyorsunuz ki... ...radyonun e, böylesine büyük bir ulusal radyonun neden buna ihtiyacı var? Zaman kısıtlaması. Hmm. Müthiş bir zaman baskısı altındalar. Ve tabii daha önce e, devlet desteği esas kaynağını oluştururken şimdi çok büyük ölçüde reklamları güvenmek zorundalar. Bu da neoliberalizmin bir hediyesi tabii resmi kurumlara. Ve o zaman baskısı, o reklam prime time yapma ihtiyacı müthiş bir acele ...konuşma tarzını yaratmış. Ben bunu sonradan fark ettim. Yani insan içindeyken ben yıllarca yurt dışında dinliyordum bu radyoyu... ...bu kadar fark etmiyordum. Şimdi buraya geldiğimde ve tekrar o yayınları dinlediğimde... ...bunu fark ediyorum. Yani nefes nefese bir yayın. Ve ne kadar da yani rahat konuşuyorlar diyorum... ...bu kadar hızlı konuşmalarına rağmen ne kadar rahatlar. Halbuki orada görüyorsunuz ki bütün o doğaçlama... Kurgu olmadığını düşündüğünüz konuşmaların hepsinin önünde metin var. Hepsinin önünde tek tek metinler var ve yani sohbetler filan buna göre ayarlanmış. Yani sen ne dersin gibisinden yanındaki ne dönüyor? Sanki o da doğal bir cevap veriyormuş gibi o da bir şey okuyor. Yani şimdi, şimdi bizim yaptığımız gibi yani senin okuduğun metinde şimdi ben de kendim. <gülüyor> Aynen tabii demiş. ben de satır satır okuyorum değil mi? Evet. <gülüyor> Yani... O zaman Jacques Bey ve Mahir dünyanıncasında demek ki Jacques Bey doğru bir şey söylüyor. Ya da Mahir e, önlerinde birer tekst olduklarını ve bu teksten o alışverişi yaptıklarını söylüyorlar. Evet doğruymuş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> evet ve, çok şaşırtıcı tabii. Bu hakikaten beni çok şaşırttı. Çünkü yıllarca dinlediğim ve çok... Doğaçlama olduğunu düşündüğüm bütün bu konuşmaların aslında ne kadar noktasına virgülüne kadar önceden ayarlandığını ve bunun da esas olarak tabii bir dil sürçmesi olmasın şu bu profesyonel kaygılar var ama zaman baskısı. Evet. Ve zaman baskısının nedeni de reklam tabii. Yani. Evet, müthiş de bir yapaylık da var ama yani bu aldatmaca tabii. aslında. Aldatmaca tabii ki, evet. tabii ki. Ve bir de sahne arkasını gördüğünüz zaman yani o yayının hazırlanışı mesela France Inter en önemli haber kanallarından biridir. Ee, bir stüdyo değil orası bir ofis gibi görüyorsunuz. Herkes bilgisayarının başında karşılıklı bilgisayarlarda oturan insanlar filan. Ve haberler yağıyor oraya ve hangi haber ne zaman girecek hangi bültene girecek hangi sırayla girecek bunlar konuşuluyor. Mesela iki tane kadın, e, bu aklımda kalan örneklerden biri. Bir tanesi diyor ki, vay canına ya diyor. Portekiz açıklarında bir milyon sardalya ölmüş diyor. <gülüyor> Ondan sonra öbürü diyor ki, yo yanlışın var. Bir milyon sardalya değil. Bir milyon ançuvaz. Bendeki haber öyle geçiyor diyor. <gülüyor> Ve bunun geyiğini yapıyorlar orada. Tabii o yayında değil o sırada. Yani evet. o haberin seçimi. Şimdi böyle bir şeyin açık radyoda... ...yayın dışında bile olması düşünülemez. Yani bir milyon sardalyanın ölümünün ne evet. anlama geldiği burada çok açık. Ve zaten Açık Radyo'nun en önemli işlevlerinden biri de bu iklim değişikliği konusunda insanları bilinçlendirmek. Ama orada işte o gayet rahat, her ay rahat rahat maaşını alan memurun geyik yapma Gündelik özgürlüğünü görüyorsunuz konusu. Evet. Ve bir de evet. sinizm bu sinizm ya. var evet. evet yani bu evet. insanı çok rahatsız ediyor Çok bir rahatsız ediyor gerçekten. Türkiye'de genellikle herhangi bir programda pek hiç rastlanmayan bir sinik tavır. Gerçekten öyle. Var. Çok içe saymak yani bütün değerleri. Gerçekten yani. öyle. İşte bütün bunlar tabii Açık Radyo'nun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bana düşündürttü. Ne kadar sahip çıkmamız gereken ve mutlaka yaşaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir mekana sahibiz artık. Güle güle oturun, güle güle oturalım. Yani hakikaten çok da güzel bir yer oldu. Daha da güzel olacak eminim. Ee, geçen günde Ahmet İnsel'le konuşuyordun Armağan ekonomisi evet. konusunda çok güzel şeyler söyledi Gerçekten böyle bakmamız lazım artık Karşılık beklemeden vermenin mutluluğunu yaşama fırsatı veriyor bize Açık Radyo Dolayısıyla lütfen şu anda artık biraz mahmurluğunuz da geçmiştir umarım Biraz karnınız da doymuştur ikinci üçüncü çaylara geçmişsinizdir Telefona sarılın. 0212 343 41 41'i arayın lütfen. Evet Nur harika. Ee, peki son bir çıkış olarak da gene bir, bir parça aynı e, albümden telvetenden dinleticek. Evet. evet. Nur Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ben teşekkür Ağzınıza ederim. İyi sağlık. ki varsınız. Çiçekler için de çok teşekkür ediyoruz. Müthişler, Rica gerçekten. ederim. Ve sırada da İlya da var. Onu da şurada hemen not düşeyim. İnşallah evet. <gülüyor> Peki teşekkür ederiz. Desteklerinizi Nur Hanım'ın Nur Deliş'in getirdiği albümden dinleteceğimiz parçayla eserle bekliyoruz. 0212 343 41 41.